Üçüncü bölüm Radyoda İlk Sineması Geçen bölümün özeti Milattan önce 900 yılında uzun araştırmalar sonucu Sümerliler ilk yazıyı bulmuşlardır. Ancak yazıyı bulan Sümerli vatandaşın oğlu yanlışlıkla yazıyı silince ortada yazı mazı kalmamıştır. Olaya sinirlenen Sümerli vatandaş oğlunu eşek sudan gelinceye kadar dövmüştür. Ancak neşekle su bulundukları yere çok uzak olduğu için bir türlü eşek sudan gelmemiştir. Ardından aynı tarihlerde tekerleği bulan ilk insan tekerleği bayır aşağı sürerken tekerlek kontrolden çıkıp ağaca çarpıp kırılınca insanlık yeni buhranlara girmiştir. Yeni buluşlar bulunuyor ancak bu buluşlar bir da yok edilip gidiyordur. Orta çağa geldiğimizde ise Avrupa ve Batı sefalet içindedir Bazı geçmişini inkar eden tarihçiler naksi iddia etse de medeniyetten uzak Fakru zerret içinde haraf ve mitap yaşayan Avrupa Her şeyi Osmanlı'dan öğreniyordur 1880'li yıllara gelindiğinde ise Birbirlerini seven iki genç Telat ile Nalan vardır Nalan zengin bir kız Telat ise fakirdir Bir de o yıllarda filozof Tefal vardır Filozof Tefal her şeyi düşünmektedir Zira herkes o yıllarda Tefal sen her şeyi düşünürsün demektedir Lakin, lakin Nalan'ın üvey annesi Tevfik Hanım da çok şey düşünmektedir. Ma, ma fi, o kötü düşünmektedir. Çünkü Tevfik Hanım'ın üvey teyzesi Cebelle Hanım, kayınvalidesi Meşhre Hanım'ın üvey dedesi Ağğa Efendi ile evlidir. Ve olaydan habersiz olan Köşkün kapıcısı Abuzer Efendi'nin üvey kuzeni Şekayet Hanımı çok kıskanmaktadır. Çünkü konağın bacı kafası, Naciye kafa aynı zamanda iyi bir inşaat kafasıdır ve her şeyi görüp Konan sahibi Çift tasiki Paşa'ya ispiyonlamaktadır. İşte bu ahval ve şerayet içinde Çift Haseki Paşa'yla... ...zevceleri Tefrika Hanım, dörtbaşı mamur bir şekilde... ...aralarında geyik muhabbeti yapıyorlardır. Ah gözü kör olasıca herif. gerek horul horul uyuyor. Dur da şunu uyandıralım. Geç kaldı gene işine. Bey, bey, paşa bey. ...hadi sabahın ilk ışıkları törenim etti, uyanınız. Teşvik-i geç kalacaksınız. Oh, hayda, ne mesaisi hanım ya. Bugün 23 sani Milli Hakimiyet Bayramı. E bugün resmi tatil kafayı mı yediniz rica edeceğim. Uyandırmayınız lütfen. Olsun yine de kalkınız, çünkü bütün gece gözüme uyku girmedi. Hatta girsin diye gözümü gece boyunca açık tuttum ama yine de girmedi. Allah Allah, hayırdır inşallah Teflika Hanım? Sizi böyle endişeye sevk edip meşakkate meylettiren bu talihsiz vaka hayretime mucib oldu. Ah, oh, sormayınız Paşa Bey'cim, kerimeniz Nalan'ı düşünüyorum. Eşek kadar oldu, hala mürüvvetini görüp, izdivacına aile olamadık. Evde kalacak diye endişe duyuyorum. E herhalde evde kalacak kadın, otelde kalacak değil ya. Aman Paşa Efendi, espri zamanı değil. Tamam bu yaşta espri yapmak size hiç yakışmıyor. Ne o şarlatan gibi. Aman sultanım kızma. Ama boşuna endişelenip kendiniz yüzünü kedere gark ediyorsunuz. Kelimeniz Nalan'ın bir sürü kısmet var. Vakti gelince seçer birisini olur biter. Kim bilir belki de haklısınız. Lakin, lakin o musiki hiç gözüm tutmadı. Bizim kızla aralarında bir şey var galiba. Ne? Demek muallemeyle aralarında ya, bir şey var ha? Ya. Vay muallim efendi vay. Ben o muallimeyi muallim elime mı ha? Biliyor musunuz efendi paşa, bizim karşı konağın Üveyoğlu Taci efendi, ee? kızımıza çok uygun biri. Hayda. Çok soylu, asil bir sülaleden geliyormuş. Hmm. Paşa hazretleri de müsaitse, bu akşam hayırlı bir iş için rahatsız edebilir miyiz Ne diyor diyorsun Hasan? hanım, ne diyorsun? Niye daha önce söylemedin? Söyle gelsinler. <gülüyor> Buyurunuz, teşrif ediniz. Naciye Kalfa. Şey kahvaltı hazır hanımcım. Küçük beyle küçük hanım. Sofrada sizi bekliyorlar. Tamam Naciye Kalfa geliyoruz. Kalkınız Tefrika Hanım buyurun. <gülüyor> evet. Böyle başlayan bir sabahtan sonra. Talihsiz Nalan ve ailesi. Sabah kahvaltısı için salonda hep birlikte. Üçtima etmişti. Günaydın paşa babacığım. Günaydın kızım. Günaydın Oytunç. O Oytunç da kim lan? Kim olacak? Paşa babacığım, üvey oğlunuz Oytunç. Üvey mi? İyi de bu herif geçen bölümde yoktu. Nereden çıktı şimdi bu? Geçen bölümde senaryoyu eklemeyi unutmuşlar babacığım. İyi, birelim de sonra millet sorarsa ayıp olmasın. Günaydın anneciğim. Günaydın Tefrik Hanım. Günaydın Paşa Efendi. Günaydın Paşa babacığım. Günaydın Oytunç. Günaydın Naciye Kalfa. Günaydın Paşa Kaşım, günaydın Paşa Anne, günaydın Paşacığım. Hayır yeter be, tamam lan kesin. Peki Paşa babacığım. Peki, Peki baba. babacığım. Peki babacığım keselim. Hayır oğlum moralim mi bozuk senin? Evet baba bazık Çalışmıyor baba. Bana yenisini alır mısın babacığım? Onu sormuyorum aptal oğlum. Niçin için böyle üzgün ve süzgünsün onu soruyorum. sarmayın Paşa babacığım. Gece uyurken ağzımdan kan gelmiş. Yastığım kan içinde kalmış. Yoksa yoksa ben veren mi oldum baba? Lütfen benden bu acı gerçeği saklamayın baba ne olur. Hayır benim salak oğlum. Yatmadan önce üç kova vişne suyu içersen olacağı bu, verenmiş. Nerede bende o şans be? Eee e, sen nasılsın Kerimem Nalan? İyiyim ben de Paşa babacığım. Musiki muallimesi Telat Bey ile Musiki'yim eşkediyoruz. Siz de afiyettesinizdir inşallah. Sağ olasın kızım afiyetteyiz ama yakında zafiyette olabiliriz. Niçin Paşa babacığım? <gülüyor> Niçin olacak? Musiki muallimesi Telat uyuzuyla aranızda bir şeyler varmış. Ne? Aman Allah'ım, neler diyorsunuz Paşa babacığım? Sus konuşma sümüklü. Dün akşam telat beraber televizyonda gerçek televölyeye merhaba televölye derken görürmüşsünüz. Ne <gülüyor> olamaz, iftira babacığım, hem de iftirayı Kübra. Tamam uzatmayınız. Bugünden itibaren o muallime mi muallebici mi her ne karın ağrısıysa o herifle görüşmenizi kat'i süretle istibdat koyuyorum. Ama nasıl olur babacığım, tam da Kürdü'yle Hicazker Peşrevi'nin nihayen Taksim'ine meşk etmeyi öğreniyordu. Başlatma şimdi meşkine de Devamı gelecek bölümümüzde. Yaşan Ömer Pekin oynayanlar Ömer Pekin İbrahim Karafatı Tıngır Serpil Pekin Teknik yapıp Ömer Pekin. At ah, döndüyün döndüyünçiler.